Elhamdülillahi alladhi hadana li hada. Wa ma kunna lihtadiyela illa evlahu hadana. Wa ma tawfiqi ve atsamii illa billah. Odza etrusul rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed, Allahum salli ala selem. Sallu ala tabiib kulubina Muhammed, Allahum salli ala selem. <gülüyor> göz numaralarım acayip tabi. Şeker çıktı mı indi mi değişir. Düştü mü göz bozuluyor. Çıktı mı başka türlü. Gözlüğü taksam kitabı zor görüyorum. Takmazam sizi zor görüyorum. En kitabı iyi göreyim. Sizi görmesem de olur. Bulanık görüyorum. Ancak kitabı doğru görmem lazım sonra. Sakat fetva çıkmasın. Şimdi ne konuşuyoruz? Kıyamet alametlerinden konuşuyoruz. Bu bapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları var dedik. Hangi alametlerdeyiz? Geçen hafta ki konuşma konu dışı ama e, efendim başlangıç olarak gündemle güncelle alakalı olduğundan zaruriydi. Ama esas derdimiz hangi alametlerdeyiz? Orta alametlerdeyiz. Orta alametleri devam ettiriyoruz. Bu hususta size efendim bazı hadis-i şerifler okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "La tekumus saatu hatta yetaba'a ennasu fi'l mesacidi." Efendim bunu yine okuduk. Fakat değişik e, muhtevaları var, yönleri var. İnsanlar mescitler yapıp bu mescitler hakkında birbiriyle gurur ve iftihar yapmadıkça kıyamet kopmayacak. Efendim burada gurur ve iftihar yapmalarından maksat yani esas anlatılmak istenen camiler yapılış gayesinin dışına çıkacak. Camilerin yapılış gayesi nedir? Allahu Teala'nın zikredilmesidir. Efendim ve men azallu mimmen mena masacidi Allah en yuzikara fi ismihi ve saafi harabiha. Allah'ın evlerinde Allah'ın adının anılmasına engel olandan daha zalim kim olabilir? Camilerin asıl yapılış karşısı nedir? Orada sohbetler olacak. Tefsir dersleri, hadis dersleri, fıkıh dersleri. Evvelce camiler böyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi aynı zamanda neydi? Medreseydi. ve ı Suffe mescidin bir kenarındaydı. Bütün dersler, zikirler, kıraatlar, hafızlıklar, ezberlemeler, müzakereler nerede yapılıyordu? Caminin içinde yapılıyordu. Ama kıyametten evvel ne olacak? Bu düzenler alt üst olacak. Oldu mu? He? Oldu. Ya, vaz bir şey yok. Sohbetler yasak. Efendim operloyu bağlamış bir yerden merkezi sistem hepsi dinle. Cazur cazur cazur cuzur Çünkü kablolarla gelmiyor ki çoğu yer bozuk. Efendim... E hutbede eline veriyor bir liste bunu oku orada da efendim bazen uyan bazen uymayan konular yapılıyor ama camilerin dış yapımı bakımı çok özenle yani önemli önemle efendim titizlikle icra ediliyor israf tebzir savurganlık fuzuli masraf her taraf çini sıfırdan başlıyor kubbeye kadar her taraf çini her taraf efendim şu her taraf bu efendim yaldızlar süsler İbn Abbas Radıyallahu mana verirken Yahudi ve Hristiyanlar kiliselerini süslediği gibi süsleyeceksiniz. Yahudi ve Hristiyanlar kiliseleri nasıl süslüyor? Efendim burada da bir tezyin yapılacak. Süsleme yapılacak. Yani Yahudi ve Hristiyan taklidi kafirlerin modalarına uyma kilise ve havraların stiline uygun efendim bir tez yine yapacak. Bu tabii hem insanların gözünü gözüyle beraber peşinden gönlünü, aklını, fikrini başından alıp süslere, şekillere takacak. Huşu, ve huzur ibadetin esas kâyesi allah Teala ile beraber olma sağa sola bakmama kafayı takmama hali dağılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bir seccadede namaz kıldı. Onda süsler vardı. Ne buyurdu? Namazı bitirince bir daha bunu bana sermeyin. Aklımı karıştırdı. Yani ondaki çizgiler bile ee, ne yapabilir süs huşua mani olabilir ama sen diyorsun ki hoca efendi ne var benim aklım daha beterlerine gideceğine bari oradaki şekile gitsin sen de haklısın yani sen de haklısın çünkü adamın mevla ile olan irtibatına ufacık bir halel gelecekse onu engel sayıp ortadan kaldırıyorsa ama sen namazda hiç caiz olmayan başka kötü kötü şeyler düşüneceksen Tabi oradaki renkleri say. Kaç çeşit olduğunu falan. O daha iyi olur tabi. Anlatabildim mi? Durumuna göre hareket et. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh Mescid-i tecdidi, yani tamirat ve yenilenme inşaatında ne buyurdu ustaya? Ekinnen nâse minel matari ve iyyâken tuhammira ve tusaffira feteftinen nas. İnsanları dedi yağmurdan koru, fırtınadan koru, rüzgardan koru. Millet namazını kılarken kafalarına yağmur yağmasın, atları çamur olmasın, ibadete mani olmasın. Sakın kırmızılı, sarılı, cicili bicili renkler yapıp da insanları fitneye düşürme dedi. Yani ne demek kafalarını karıştırma demek. Ama şimdiki kafalar öyle bir karışık ki onun için şekiller bile hafif kalıyor tabi. Ama burada bir israf söz konusudur. Bununla kaç tane daha hizmet yapılabilir? Artı bir caminin içindeki tezginatla başka bir camisiz yere bir cami yapılabilir. Ama mesele bu değildir. Neden? Sizin minare kaç metre? Otuz. Biz otuz iki olsun. Sizin minareden bir masla. Sizinki kaç şerefe? 2 Bizinki üç. İki minaresi var bu dört Değil mi? Bir rakabete girdi mi insanlar? He? Efendim Tabi biz bu bakımdan Düşünüyoruz gavurlar öbür bakımdan Düşünüyor Gavurun biri dedi ki İslamiyetin geri gittiğini söylüyorlar Olur mu canım dedi çok ilerliyor dedi Anlamak istiyorsanız dedi En fakir bölgelerdeki koca koca camilere Bak dedi Onu da orası rahatsız ediyor Minarenin sivri tarafı batıyor herhalde. <gülüyor> o da diyor ki... ...bu ne diyor yani? Fenerbahçe'de, Kadıköy'de... ...efendim Ataköy'de birer tane bile zor. İzin 40 ...kırk tane şikayetle zor yapıldı da. Efendim... ...bu gariban mahallelerde diyor... ...kaç tane kocaman kocaman camiler. Bu diyor... ...çok ilerledi bunlar. Sanki bunlar başkaları. Ulan bu memleket Müslümandır... ...bu millet Müslümandır... ...tabii cami yapacak, kilise mi yapacak... Geçen gün Malatya'daydık adam diyor ki şu anda Malatya'da diyor 30 küsür kilise var. Ev kilise, misyonerler Malatya'da 30 tane kilise açmış. E durmuyor. Durmuyor. E tabi cami çoğalacak yani caminin çoğalmasından Müslüman rahatsız olur mu? Türk milleti Müslüman bir millettir. Bu kadar mukaddesata saygı göstermiş bir, bir toplumdur. Allah böyle daim etsin İnşallah. Ha Biz başka boyutunu konuşuyoruz anlatabildim mi? Camilerin çoğalması iftihar vesilecidir. Her mahallede bir cami lazımdır ki insanlar orada kolay ibadet yapabilsin. Bir dahaki mahalleye gidene kadar cemaati kaçırmaması için her mahallede bir cami lazım. Şimdi gidin İslam aleminde mesela Suudi Arabistan'da bir camisiz bir tane küçücük mahalle bulamazsınız. Çünkü neden? Cemaatle namaz kılmak onlarda farzdır. Hanbeli mezhebine göre. Hak olan mezhebi konuşuyoruz. Vehhabiler sapıktır. Biz onları konuşmuyoruz. Hanbeli mezhebinde namaz çok önemlidir. Onun için mahallenin milletini imama zimmetlemişler. Kaç adamın varsa kim geliyor kim gelmiyor yazım çizim var. Niye? Şundan. Yarın mahkeme olduğu zaman da bir mahkemede şahit lazım bu şahit doğru mudur dürüst müdür adil midir kazip midir yalancı mıdır sahtekar mıdır tespit için mahkeme ne, neyi çağıracak imamı niye hangi mahalledesin şu mahallede imamını çağır hoca evendi. bunu cemaatta görüyor musun İmam derse ki bu adam cemaata gelmiyor hakim de diyecek ki senin şahitliğin geçerli değil bu çok güzel bir şeydir değil mi güzel bir sistem işte okalı. E şimdi bu durumda tabi ki her mahallede cami lazım mı lazım tabi adam nasıl öbür mahalleye yetişsin sabah akşam canım evinden ona göre abdestini hazırlayacak çıkacak bir de kaç kilometre yürüyemez ki orada öyle yani şu anda küçücük bir mahallede kaç tane cami var çünkü herkes cemaata gidiyor Allah bize de nasip etsin Amin. E şimdi bizde de maşallah cami bol ama cemaat onun için efendim dışını süsle süsle süsle Yetebâhevne biha thümme la e'ammurûneha illâ kalîle. İftihar edecekler. sunu şusunu, busunu çok güzel yapacaklar. Mermerini, şatırvanını, nevnesini hakikaten son kalite. Çinisi Kütahya'nın şurasından, mermeri afyonun burasından. Her şey güzel. Thümme la e'ammurûneha illa kalîle. Sonra ibadet ve zikir ve sohbet ve cemaatla namaz bakımından caminin mamuriyet hakları çok az yerine getirilecek. durumu değil mi? Kıyamet alametlerinden çok önemli bir alamet efendim şu anda içinde bulunduğumuz alametlerden değil mi? Yaşıyoruz şu anda. Şu anda yaşıyoruz. Ve hakikaten de efendim bu hususta e, çok ihtimam var. Önemseme var. İnsanlar e, bütün sitelerde Bütün şeylerde Sanayi sitelerinde efendim, Her yerde güzel güzel camiler Yapmışlar ama burada Cemaata gidilmemesi Bir de aşırı süslemeye Yönelinmesi İsrafa kaçıl kaçılması Bir de rakabete girilerek Birbirine hava atılması Çalım satılması Kıyametin alametlerindendir Ve şu anda Yaşanmaktadır onun için Büyük sahabi Ebu Darda, ...radıyallahu anh buyuruyor... ...ize halleytum mesahifekum... ...ve zehraftum mesacidekum... ...feddemaru aleykum... ...musaflarınızı yaldızladığınız zaman... ...altın tezipler yazdı... ...musafları... ...süslediğiniz zaman... ...camileri de yaldızladığınız zaman... ...işte o zaman... işiniz bitmiştir, helak oldunuz... ...yani helak oldunuz derken... ...bunu yaptığınız için helak oldunuz gibi değil... O dönem geldiği zaman sizin İslami gücünüz zayıflamış olacak. Hakikaten sahabe dönemi, Tabiin dönemine bakıldığı zaman da efendim zahiri süslemelere, duvar tezginatına bilmem ne boyasına önem verilmeyip sadece temizliğe ve şartlara önem verildiği zamandaki İslam'ın şevketi, devleti, azameti, heybeti nerede? Bir de efendim yaldızlamalar, boyamalar, süsleme sanatlarının e, aşırı icra edildiği velakin cihadın terk edildiği, emr-i bil marufın terk edildiği, davet ve tebliğin ihmal edildiği dönemlerdeki durum nerede? Onun için bu derdene güzel dedi. Bu yaldızlamalara kaçtığınız zaman aşırı süslere o zaman vay size vay. İşte işte hakikaten şu anda vay bize vay. Bak Irak'ta insanlar camiye gidemiyor. Dün bir Arap kanalında mesela bir alimin birisi bas bas bağırıyor ya bu Irak'taki durum ne olacak diyor ya her gün bomba patlıyor her gün insan ölüyor köye efendim savaş yok bir şey yok çok az şeyle girdik dediler yüz bini geçti ölü sayısı Müslümanların yüz bini geçti Irak'ta adam diyor ki hiçbir Müslüman camisine güvenlen gidemiyor ya dün bir alim bas bas bağırıyordu ne olacak diyor cemaate gidemiyoruz ya tabi cemaate gitmenin şartlarından biri de can güvenliğidir tabi can güvenliği olmadığı noktada da zaten o gereklilik de kalkıyor tabi de zarurete giriyor yani insanların güvenliği yoksa hacca bile gidemez e neticede camiler bombalanıyor devamlı kuranlar efendim bütün yanıyor yıkılıyor kaç tane kuranlara bütün yanmış vaziyette küllü topluyorlar Yanlış atış oldu, yanlış haber aldık, bilmem ne burada teröristler var zannettik, caminin imamı bilmem ne, geçen gün hepsi ağır yaralı, caminin yanındaki evde, e bütün Kur'anları yakmışlar falan, böyle. Guantanamo'da efendim Amerikan üstünde adam diyor ki evem şahitler bilmem ne Kur'an'a hakaret var, e ben gözümle gördüm diyor tuvaletin e, şeyine tasın içine Kur'anı bastı diyor. E, dün söylüyor haberler dün gücü söylüyor e şimdi senin caminin süslü olması efendim çininin boyanın güzel olması hüner değil senin gücün olması kuvvetin olması senin kutsallarına mukaddesatına saygı duyulması gavurun bile hürmet etmek zorunda kalması güç odur yoksa güç binalarımızın güzel olması değildir e de bu kadar camimiz şeyimiz dünyacına vardır ama camimizi koruyacak gücümüz Yoktur adam gelip camimize, haremimize, evimize, her tarafımıza girecek bir güce sahibi olmuştur. Müslümanlar bu arada uyuyup kalmış. Allah Müslümanlara toparlanma nasip et. Ya her yerde ezilen, üzülen Müslümanlar. Bütün dünyada sıkıntı kime? Ne imtihandır bu ümmete? Allah rahmet etsin Habibinin hürmetine bu ümmeti merhumeye acil rahmet ya Rabbi acil rahmet perişan bir hal yani. Özbekistan'ın durumunu görüyorsunuz Andıcan çok İslami bir yer Andıcan yarıdan fazlası hafız haberlerde bakıyoruz küçücükürüzler hepsi takkeli o İslam Kerimov zındığı saldı millet üstüne Çoluk, çocuk, kadın, öldürdür. 500 kişi, 1000 kişiye ulaştı. Her yer ceset. Millet Kırgızistan sınırında şu anda. Kaçıyorlar oraya. Özbekistan. Müslümanlara büyük bir zulüm başladı şu anda. Buhara'nın, Semerkand'in içine al, giren bölge. Allah şahına, şimdiler hürmetine inşallah. inşallah. Bir an evvel Rabbim acil yardım etsin Müslüman kardeşlerim. Her yerde namlunun Müslümanlar efendim gavurun işine geliyor işine gelmese hemen adamı deviriyor kendine göre bir adam götürüyor ama adam orada diktatörlük öbür müslümanları kırıyor Boş ver, kırsın kırsın diyor nasıl olsa kırılan müslüman diyor oraya demokrasi lazım değil kır böyle bir oyun böyle bir çiftesinden dar böyle bir hilekarlık dünya üzerinde tiyatro canlı yayından herkes bunu seyrediyor çünkü İslam'ın heybeti maalesef kalmadı durum bu ve ida teraketil emra bil maruf ve nehyi anil münkeri benim ümmetim diyor idâ azamet ümmeti dünya nüz'at minha heybetul İslam İhsan efendi hocamız Allah rahmet etsin çok okurdu bu hadis-i şerifi ne adamdı o be Ümmetim dünyaya değer verdiği zaman İslam'ın heybeti soyulup alınacak. E sen şimdi caminin mamur edilmesi, beş vakit namazı cemaate devam edilmesi, burada sohbetler yapılması, zikirler, ibadetler yapılması, vazifeleri terk et. Yaldızla, boya, süsle, varakla dünyaya değer ver ama iç bakımına önem verme. İslamın heybeti çekilip alınacak diyor. Hakikaten İslam'ın heybeti olsa Müslümanın başına bugün dünyada bu hakaretler gelir mi? Gelmez. Kim anlatacak? Evvela kendini anlat. Kendini anlatamadan kimseyi anlatamazsın. Ve izaret hareketi lem rabil maruf ve nehial münkeri iyiliği emretmez kötülükten neyetmez vazet etmez davet etmez tevliyet etmez. adama diyor. Bir kasetle olsun bir müslümana bir şey ulaştır Ondan da aciz Kendi konuşamıyorsun bunu dinlet Ondan da aciz Ulaşım yok Ama bazı arkadaşlarımız Allah razı olsun onlardan Bizim bir veis var Bak evetçi gün telefonu Ünye'ye yolladım dedi 300 kaset 500 kaset Bütün millet telefon ediyor Ne olur gönder kaç kişi namaza başladı Ne olur gönder e Millet böyle susamış bir sohbet bir şey duyduğu yok adam Allah için gönderiyor e böyle insanlar az herkes neyin reklamını yapıyor kimin reklamını yapıyor kendinin dininin reklamını yapan çok az tanıtım sıfır misyoner gelir malatya'da 40 kilise açar durum bu en sağlam yer malatya müslümanı en sağlam yer malatya değil mi Ya e oraya bile öyle bir şey adam oraya götürüyor işte Bizim Müslüman oturuyor. Bana ne? İyiliği emretmez, kötülükten ne etmesi? Hürimet bereketel vahyi Kur'an'ın bereketinden mahrum olur diyor. Hazreti Kur'an gibi mübarek kitap bu ümmet şu anda o bereketten ma maalesef istifade edemiyor. Ve izâ tesâbbet ümmeti se'gâdat min aynillah Bu hadis muazzam ya. Camus, sahil hadisler Münavi, Feyzul Kadir'de alır bunu. Ne hadis değil mi? Ümmetin birbirini tenkit etmeye, kınamaya, hakaret etmeye başladığı zaman bilhassa da hocalar, hocalar birbirini çok tenkit eder. Hoca şöyle yapmış, bu hoca böyle yapmış. Cübbeli hoca şöyle, cübbeli hoca böyle. Cübbeli hoca kadar kafada taş düştü desem yine bir şey olmaz. Zaten 80-70 kilodan da olur tabii de. hoca hocacığım. Konuş aleyhime. Ye. Ölü etini. Ye. Ne yapmış çippeler? Konuşur. O onun aleyhine, o onun aleyhine, o onun aleyhine. Adamı biri geldi. Efendi Hazretleri eskiden ikindi namazından sonra pazar günü kat bir şerif olurdu İsmaila'da. Onlar kalktı. Cuma namazından sonra da olurdu. O da kalktı. Onlar Efendi Hazretlerimizin çok senelerin adetiydi. Biz Çocukluğumuzdan beri 20 sene buna yetiştik. Her cumadan sonra da olurdu. Bir de pazar günü ikindiden sonra olurdu. Ona belki yetişenler yoktur aranızda. Bizim yaşımız az ama yaşantımız çok. Efendim bitti kat bir şerif. Herkes çıktı ikindiden sonra. Zaten efendiyle biz o zaman Bekoz'da olurduk senelerce de. O gün ne hikmetse? Ya tatil oldu Beykoz, İsmaila'da kaldık. İkindi bitti. Herkese çekildi gitti. Ben tek oturuyorum orada. Birisi geldi. Dedi ki, Hocam efendi ne var? Bana hakkını helal et dedi. E şimdi beklerdik ki biz efendi hazretlerimizin huyu belli ya. Hiç sormadan ne der? Helal olsun. Öyle demedi tabi keramet gösterdi orada hiç adamı tanımıyorum ben devamlı oradayım benim tanımadığım adam da olmaz orada o zaman direkt ona şöyle dedi ben senin şeyhinin aleyhine konuşmadım sen niye benim aleyhime konuştun dedi görüyor musun kerameti adam başka bir yerin müridi efendi hazretlerimizin aleyhine konuşmuş açıklamıyor bana hakkını helal et o da ne diyor ona ben senin şeyhinin aleyhine konuşmadım sen niye benim aleyhime konuştun helal ettim de demedi adam da öyle oradan perişan oldu tabi o keramet büyük bir keramet adam hiç bir şey itiraf etmiyor o onu şeyhinin aleyhine konuşmadım diyor sen benim aleyhime konuştun diyor kaç tane şeyh söylüyor orada gizli haber değil mi efendim ee, Allah'ın dostlarına böyle haberlerim Mevla bildir. adamın içini dışına Çıkarır ittekû mecalis el evliya Evliyanın sohbetinden meclisinden sakının Benim cevâsîsül kaç Kalp casuslarıdır Edhulûne fî kulûbikum ve attalûûne alâ Esrârikum Kalbinize girerler sırrınızı bilirler E şimdi yani Biz kimsenin tavuğuna kış demiyoruz Kimsenin hâline konuşmuyoruz Sen benim aleyhime niye konuşuyorsun Efendim sen benim aleyime dedin ki Ehli sünnetten çıkmış e ne yapayım sen Hadisleri inkar ediyorsan ben sana Ehli sünnetin içine girdi diyemem ki ama sen de benim hakkımda görürsen dersen ayete itiraz etmiş, hadise itiraz etmiş. O zaman yaygara yap. Ama varsayımlarla, fitnelerle ümmetin birbirinin aleyhine konuştuğu zaman Allah'ın nazarından düşerler diyor. Beş para etmezler. Ya i̇şte üç şey de oldu mu şimdi? He? Dünyaya değer verdik mi? Verdik. Peki İslam'ın heybeti bizden alındı mı şimdi? alındı kimse sayıyor mu bizi adam yerine koyuyor mu bizi yok. mahalle kadar hükmümüz yok bir buçuk milyarı temsil ediyoruz dünyada mahalle kadar hükmümüz yok efendim iyiliği emretmek kötülükten ne etmek insanlara İslam'ı tebliğ etmek yok kuranın bereketine nail miyiz şimdi değiliz şu durum nedir kuranın bereketi bu kadar mıdır kuranın bereketi dünyayı aşar ne kadar bereketsiz kaldık değil mi birbirinin aleyhine konuşmaktan o şöyle yapmış bu böyle yapmış Allah'ın nazarından düştük değil mi ya o için dikkat edelim doğru iş yapalım yanlış iş yapmayalım Allah bize böyle nimetler verdi zayi etmeyelim. efendim demek ki İslam'ın heybeti Hazreti Ömer'in eybeti gibi yamalıklı cüppe giyerdi ama, kelli felli böyle güzel elbise kumaş giymezdi ama, Rum elçisi, Kayseri'nin elçisi, şimdiki Amerika'nın Dışişleri Bakanı gibi her yer selam duran Rum elçisi, Hazreti Ömer'i uykuda gördüğü zaman ne anlatıyorum size? Korkmaya başladı titreme, ta horlamasını duyar duymaz ağacın altında ki... ...bu uyurken ben titriyorum, uyanırsa nereye kaçacağım dedi. Değil mi? Mevlana'da heybeti hakkest, ni telkest. Yediği yamalıklı cübbenin heybeti değil bu, hakkın heybetidir bu dedi. Demek ki cübbenin kalitesi, kumaşının markası, bilmem neyin nesi... ...adama heybet vermiyor. Heybet İslam heybetidir, izzet Allah'ın izzetidir... İzzet Ululuk Heybet Allah'a aittir Sonra Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem. Sonra inananlara Ama biz o inananlardan değiliz ki Bugün izzetimiz yok Allah yeniden izzetimizi şerefimizi Bize iade eylesin Allahu Teala yeniden bizi o izzeti kazanacak Amellere çevirsin Amin. O zaman o heybeti kazanırız Değil mi ecdadımızın heybeti ta yakın zamana kadar kanuni bile kanuni sultan süleyman bile az adam değil bunlar tabi Ta fransa'ya dans modası çıktığında Fransa'da dansa mani oluyordu mektubuyla değil mi ne yazmış oraya mektupta kadın erkek sarışık dolaşıp efendim bir dans işte o zaman ne diyorlarsa bir oyun çıkartmışsınız hududumuz olduğu için o zaman orası gavura diyor ki kendi memleketinde dans edemezsin diyor neden komşuyuz diyor oradan buraya bir bulaşma olabilir biri görüp özenebilir oturun rahat diyor oynaşmayın <gülüyor> kanuni buradan mektup yazıyor Fransa'daki dansı iptal ettiriyor <gülüyor> heybet bu değil mi heybet bu sen sen ben bizim evde başladılar köpek atma höt desen sana ne diyor babasına Çocuk ne diyor? Sana ne ya? Oynuyoruz. Heybet yok. Ne yapacağız? İstediğinde da süsle camiyi. Allah kalplerimizi süslemeyi nasip etsin. Amin. Şimdi... Tabii ki... Bu hadisi şeriflerden yola çıkan... Bazı alimler... Camilerin süslenmesi... Kur'anların yaldızlanmasını... Yasağa sokmuşlardır. Efendim... Huşu'a mani olduğu... Huzuru bozduğu şeklinde yorum yapmışlardır. Bu yorumlarının da yani yeri yok değildir. Yeri de olabilir. Şafii mezhebinde efendim altından gümüşlen tezcinat camilere mekruh olduğu görüşü vardır. Ama yani bunun Muhittin Arabi'nin görüşü de öyle değildir. Muhittin Arabi de diyor ki bu kıyamet alametidir dendiği zaman illa da kötü demek anlamına gelmez vaka böyle olacak anlamına gelir diye o da camilerin süslenmesine biraz e, musafların süslenmesine müsaade eder şekli de vardır ancak tabii Osmanlı ecdadımızın da bu hususta özel bir ihtiman ve itinası görülmektedir tabi onların yaptığı da her şey sahabenin tabinin yaptığı gibi nas değildir %100 şeriatın hükmünü belirleyecek bir amel ve tatbikata girmez ama tabi ki onlar da şehir İslamlara danışmadan ulemadan fetva Sormadan da pek iş yapmaz. Dolayısıyla ecdadımızın da yaptıklarının bazı şekilde efendim yeri vardır. Mesela Hazreti Muaviye radıyallahu anh efendim, bu zat, bu sahabenin ulularındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerindendir. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın valilerindendir. Ondan sonra zaten Hazreti Hasan'ın da kendisine hilafeti devretmesiyle müminlerin emiri olmuştur. Bunları konuşmuşuzdur. Bu zatın zamanında bu gibi biraz depdebe, haşmet, zahiri görüntüye önem artmıştır. Bu zat sahabedendir. Ebu Zerri Kıfari Hazretleri tabi radıyallahu anh bu gibi işlere karşı çıktığından Şam'da Barınamamış. Sonunda Rebeze'de tek olarak vefat etmiş. O büyük sahabi. Ancak Hz. Muavi'nin bu yaptığının da efendim ee, meşru bir ee, yönü vardır. Efendim Hz. Ömer Efendimiz ki radıyallahu anh biliyorsunuz Hz. Ömer'in kılıcı keskindir. Hz. Ömer ne yapmaz? Adamı idare etmez değil mi? Adamı idare etmez. Efendim bir valisini ziyarete gittiğinde sofrada birkaç çeşit yemek görünce valiye senin tebaanda bulunan herkes bu kadar çeşit yemek buluyor mu sofrasında sorduğu zaman o vali e, herkes vali mi deyince senin gibi insan müminleri yönetmeye layık değildir adlettim seni demiştir biliyorsunuz ancak bir Şam ziyareti var Hazreti Ömer'in radıyallahu anh. Biliyorsunuz ki efendim adalet timsali olduğundan kölesiyle deveye nöbetleşe binme hikayesi var. Şu kadar saat sen şu kadar saat ben tam Şam'a girmeye yakın bütün Şam'ın Hazreti Muaviye'nin yönetiminde ve valiliği riyasetinde Şam'ın istikbale karşılamaya çıktığı zamanda nöbetkime nöbet kime gelmiş? Köleye geldiğinde e, yanındakiler de efendim e, İslam'ın heybeti vakıbından sizin atta şehre girmeniz uygundur. Kölenin hakkını sonra dönüşte falan ödeşirsiniz. Biraz fazla biner ama milletin görmediği yerde olsun. Şimdi tam milletin göreceği yerde siz yaya köle atta şeklinde bir teklif sunanlara نَحْنُ قَوْمُ نَعَزَّنَ اللّٰهُ İslam Allah bize İslam'la şeref verdi. Biz bu şerefi atın üstünde binmekle kazanmadık. Müslümanlığı yaşamakla kazandık. İslam da bize adalet emrediyor. Şimdi binme sırası köleye gelmiştir. Tam da o sırada dereye gelmiştir. Paçalarını sıvayıp Hazreti Ömer ayak da eline alarak radıyallahu an yalın ayak dereyi geçerken tabi Şam'ın uluları Hazreti Muaviye radıyallahu an falan bundan biraz ee, bir olmuştur. Ama Hazreti Ömer ne diyorum size hiçbir zaman taviz vermemiştir. Ancak büyük bir kafileyle karşıladığı zaman Hazreti Ömer Efendimiz'i ulularla istikbale geldiği zaman bir depdebe bir haşmet efendim Hazreti Ömer ona yaklaşınca bu azametli heybetli Kellifelli cemaatı sen mi düzenledin de beni karşılamaya çıkarttın sordu. Hazreti Muaviye de evet ben ya emiral müminin dedi. Hazreti Ömer şöyle soruyor. İhtiyaç sahipleri işlerini gördürmek için senin kapında kuyruk bekliyor diye duydum. Onlar orada sıra beklerken mi sen beni karşılamaya bu kadar adamla geldin? Hazreti Muaviye'de cevap evet ya amir al müminin. O da kendine güvenen adam yani ha. Orada öyle az adam değil yani. E peki niye böyle yapıyorsun diyor Hazreti Ömer. Radıyallahu anh. ben sana beni karşıla demedim. Git orada on kişi kapıda bekliyorsa on Müslümanın işini gör. Sırada onlar onları bekletmeye bir lüzum yok köylerden o zamanki şartlardan yaya ya geliyorlar kadar ya zor geliyorlar gelmiş vilayette bir işini halledecek yönetimden Hz. Muhabey'in cevap biz öyle bir yerdeyiz ki Şam biliyorsunuz Mekke Medine'ye ne kadar uzak olduğunu ve bu tarafa da daha bir yakın olduğunu o zamanki Acem İmparatorluğu o tarafında Rum İmparatorluğu Bizans bu tarafında iki Amerika Rusya kıskacı gibi Acem ve Rum İmparatorlukları dünyanın iki süper gücünün arasında bulunan Şam, konum itibarıyla biz öyle bir toprakta bulunuyoruz ki düşmanın casusları çoktur. Yani Müslüman görünümünde olup, bizim ne durumda olduğumuzu, yönetimimizi, gücümüzü devamlı denetleyen casusların bol olduğu bir toprakta yaşıyoruz. Onun için İslam'ın gücünü, Saltanatın izzetini, halifenin kuvvetini gösterirken heybetli olmamız lazım. Onun için biz kalabalık bir grup yaparak hepsi allan kelli felli böyle seni karşılamaya geldik diyor Hazreti Ömer'e. Şimdi tabii ki Ayasofya'dan sonra Sultan Ahmet ne yapmıştır? Madem ki Bizans buraya böyle bir görkemli kilise yapmış, ben de onun karşısına onu bastıracak bir Sultan Ahmet yapayım demiş. Doğru demiş. Şu anda da İstanbul Türkiye dediğin zaman da bütün dünya nereyi gösteriyor? Sultanahmet'i gösteriyor. Be, Mavi cami mi diyorlar ne diyorlar? Dünyada onun maviliklen şey Çinilerinin vesaire özelliği. E, Ecdat bunu Allah rızası yapmış. İslam'ın heybetini göstermek için yapmış. Ve hakikaten de sadece cami yapıp da orada da sarayda yatmamış. Mübarekler cihat için at sırtında ömürlerini tüketmiş. Ve İslam'ı dünyaya yaymış mı? Yaymış Viyana kapılarına kadar dayanmış. O zamanki heybet bunu gerektiriyor. Ama bugün Müslüman'ın fakiri talebesi okuyamıyor. Hafızlık yapamıyor. Bugün de bu kadar deprebenin durumunda değiliz. Osmanlı saltanatımız yok ki. Mukayeseyi yapabildiniz mi acaba? Farkı fark ediyor musunuz? Adamın o camisi var ama o heybeti de var değil mi? bizim maşallah camiler Osmanlı'ya yaklaştı herkes Kasımpaşa oldu ne demek Anla, anlamıyorsunuz işte mübarek işkembe çorbası her bu bilir herkes Kasımpaşa oldu çünkü Kasımpaşa Hazretleri çok mübarek adammış, iki minareli cami yapmak Osmanlı'da kimseye serbest değil ancak Selahattin cami Selahattin falan diyorlar Selahattin değil Selahattin yani padişahların camileri kaç minareli olabilir? En az iki minareden başlayarak. Bir minareden fazla yapma hakkı kime mahsus? Selahattin yani padişah camilerini. E şimdi Kasımpaşa'yı çok sevdiğinden padişah ona iki minareli cami izni vermiş. Kasımpaşa iki bir kaç minare? İki. Paşa olduğu halde, padişah olmadığı halde. E şimdi bu mübarek herkes dört minare. Herkes Kasımpaşa'yı geçti ya. E anladık da bir minareyle öbür tarafta bir mescit yapılır. Burada bir fakir talebe bakılır. Orada bir gariban İslam'a kazandırılır. Orada elli dolara yüz dolara Hristiyan yapılmak istenen kiliseye çağrılan bir Müslümanın imanı kurtulur. Yüz dolara dinin imanı değiştiren insanların bulunduğu dönemdeyiz. Şimdi Sultan Ahmet devri değil, kanuni devri değil. Ama onların yaptığında meşru sebepler vardır ne dedi Hazreti Muaviye Casusların çok o bulunduğu dönemdeyiz ve arazideyiz İslam'ın heybetini göstermek durumundayız ama dedi Hazreti Ömer radıyallahu e, anh ne emredersen yapacağım devam et devam edeceğim bırak bırakacağım yani bu saltanatı Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu ne sorsam feci cevapla beni sıkıştırıyorsun dedi. <gülüyor> dedi ki dediğin doğruysa Hazreti Meray adam, inkün inkün te, incan e makul te erib. Dediğin doğruysa çok iş bilen bir adamın görüşü uygundur dedi. Ve incan e eğer asılsızsa. Bana karşı özür dileyip de ortalığı yatıştırmak için konuşuyorsan, innehu lehud atu edip çok edebiyatlı bir aldatmacadır dedi yani. İki türlü de çok edebiyatlı, çok sanatkar bir yorum yani beni yatıştırmak için. İki tarafta da durum isabet. Hazreti Muaviye illedire. Femur ne yağmır Emret nasıl yaparsan her şeyi ona göre düzeni yapalım. La amuruka ve le ''Yap da demem, yapma da demem.'' dedi. Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Radıyallahu anh, benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyrulan zattan bahsediyoruz. Ve adalet timsalinden bahsediyoruz. Efendim, feraset timsalinden bahsediyoruz. Onun için ''Yap da demem, yapma da demem.'' Yani ne demektir? Osmanlı ecdadımızın yaptığı uygulamaları da buraya kıyas ettiğimiz zaman... Asla astarı var demektir. Dolayısıyla Hz. Ömer bile böyle bir saltanatı kafirlere karşı heybetli gözükme hem zahiri hem batını, İslam'ın itişamını, kiliselere göre camilerin kubbelerin büyüklüğünü, fi buyutun turfa Allah yükseltilmesine izin verdi buyruluyor ayette o camilerin kubbelerin büyüklüğü oradan geliyor. İşte bunların hep e, tabi kaynakları da vardır. Amr İbni As herhalde yanındaydı dedi ki ya emirul müminin o zaman Hazreti Muaviye genç demiş bu delikanlı dedi ne güzel sıyrılmayı becerdi senden dedi kızmıştı Hazreti Ömer baştaki o şeye çünkü bir de teklif ettiler ya siz ata çıksanız da kölenin sırasını alsanız falan kızdı Hazreti Ömer kızdı mı dedi nasıl bu sıyrıldı dedi Hazreti Ömer buyurdu ki onun aklı zekası ve dehası Yönetimi çok güzel olduğu için Ona bu zor vazifeyi yükledik Şam gibi yeri de Herkese vali yapmazlar Üç halife döneminde Orada hali, hali, valilik yaptı Dördüncü halife döneminde de yaptı Hazretihan Efendimiz ona Onu hazletse de oyunu yaptı orada Zaten Hazreti Hasan Efendimiz ona Devretti Dolayısıyla kimseye nasip olmayan Bir müddet zarfında ki Üç hulefa-i raşidinle birlikte çalışmak Kolay bir iş. Değil yani yanlış da yapacak bir insanı bu kadar o vazifede tutmazlar. Kendisi de sahabe, başındaki yöneticiler de üç halife. Bunları da nazar itibar aldığımız zaman İslam'ın bir heybeti söz konusudur. Zahire de önem vermek kötü bir şey değildir. Ama zamanı zemini gözetmek de lazımdır. Çünkü şu anda saltanat yapacak zamanda... Değiliz efendim duvarın çinisine, yaldızına, boyasına ümmetin malını harcayacak durumda. Değiliz onlara harcayacağımıza yine camilerimizi güzel yaparız, temiz yaparız, bakımlı yaparız değil mi? Ama geri kalanlarla da başka hizmetler, talebe okutmak, insanları İslam'a sevdirmek, tebliğ vazifelerine aktarılmak suretiyle, efendim şu anda büyük bir gariplik içerisinde olan, İslam'a ve Müslümanlara bir takviye yaparız inşallah. Allah Teala onun için e, niyazımız odur ki isabet nasip eylesin. Yapılan işlerde mesele nedir? İsabettir. Mesele hakkın rızasına isabettir. Mesele hüsnü niyettir. Mesele çokluk değildir. Mesele kabule mazhariyettir. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali koşlanmayınca. Caminin büyüklüğüne, duvarın güzelliğine değil, kaldeki iklasa, samimiyete ve İslam'a bağlılığa Allah Teala deri veriyor. Öyle mi? Efendim, idarede her hadıku bu meside falay ejlis, hatta üsalliyat eten, iki dakik olmadan camiye giren oturmasın. Çünkü neden caminin hakkıdır camiye selam vermek, keraat vakti değilse. Ama inlemle şurada saadeten tutak edildi mescidler, Turuka Camilerin yol haline getirilmesi kıyametin alametlerindendir. E şimdi ne oldu camiler? Efendim yol yolu bırak. Müze oldu, müze. Camiler Ayasofya ne oldu? Ayasofya efendim İstanbul'un ganimeti Fatih'in vakfiyesi müze oldu. E neticede efendim e, şu anda bile bütün e, insanların Sultan Ahmet gibi camiler cemaatten boş kaldı. Sabah namazında iki cemaat bulamazsın. yatsı namazında beş cemaat zor bulursun, değil mi efendim? Ama gündüzleri turistlerin, turistlerin müze gibi akınına mazhar oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu oldu mu? Kıyamet kopmadan ne olacak? Camiler yol olacak. Yani aynısıyla. Bu işler vakı oldu. Çünkü neden? Çinisi'nin güzelliği... He? Efendim... Şu mermerinin özelliği... Şuranın güzelliği derken... Ona bakmaya geliyor. Oradaki bir Müslümanı görmeye... Bir ibadet öğrenmeye... Namaz kılanı seyretmeye... Veya namaz kılmayı öğrenmeye gelen... Kaç kişi kaldı? Çok az kaldı. İlim yurtları... Marifet yurtları, namaz ve ibadet mekanları maalesef turistik seyahat mekanları haline geldi özellikle eski camiler. Onun için yeniden eski gayesine dönerse inşallah camiler yok oldu. Camiler ev oldu. Ev oldu. İmam televizyonun mahfele koydu kaptan rahmetli adam beyoğlu'nda bir camide diyor kıldım namazı gibi de baktım mahfelde televizyon üst kat mahfel cami içinde. <gülüyor> doğru gittim de bu nedeni imamı buldum dedi ya dedi evde bakım var da meşrutada buraya koydum televizyonu ulan caminin içi hoca efendi olur mu dedi ya caminin içinde televizyon falan aha dedi imamlık piyasasında yine biz iyiyiz dedi piyasası da mı var dedi borsası da var kara borsası da var ana ne işler yapanlar var dedi imam anlattı dedi kaptan rahmetle anlatırdı camiler yol oldu camiler işte böyle uğrak yeri oldu müze oldu turistik bak görüntü gezinti yeri oldu aslında gayesi neydi namazdı ibadetti zikir Allah yeniden o gayeye döndürsün Allah Teala müslümanların kalbini camilere ibadet için döndürsün inşallah bu kadar eserlerimizi muhafaza emanetlerimizi muhafaza nasıl buyursun fazla ile? Evet. Ondan sonra yine kıyamet alametlerinden olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Buradaki bab yani konu sünnetlerin hafife alınması Bid'atların, reformların, yeniliklerin, uydurukların belirmesi Ve Allah muhafaza etsin Tabi Müslümanlarda şirke doğru bir yöneliş Gözükmesi de kıyametin alametlerinden olarak beyan edildi. Şimdi sünnetleri hafife almak meselesi tabi bunlar çok önemli şeyler çok önemli şeyler ama öyle bir gidiyor ki biz de anlamıyoruz nasıl gittiğini yavaş yavaş eriyor yavaş yavaş gidiyor bu sünnet kültürü kaybediliyor ne yapacağız? Ne yapacağız mesela? Hepimizin evinde bile, misafir çağırdığımızda bile kaybolan sünnetlerden en önemlisi nedir? Herkese ayrı tabak. Değil mi? He? Kaç kişi geldi misafir? Beş. Kaç tane tabak lazım? Beş. Halbuki sünnette ne? İşte mu'ala taamikum yubarak lekum fi. Toplanın, birlikte yiyin, bereketi artsın. Efendim. Ellerine kadar çok yönelirse en hayırlı yemek odur. E şimdi efendim koyuyor ayrı ayrı çok. o diyor ki bana çok oldu, o diyor ki bana az oldu. Ondan sonra onunki dibinde kaldı, bununki sapında kaldı. Ne olacak bu sefer? Efendim çorbalar geri geri sünnetlenmeden dibi gidiyor. Ondan sonra onlar ne oluyor muslukta? Yağları, gıdaların kanalizasyon. Onlar nerede birleşiyor? Lahımda. Nereye gitti? Yemek lahama gitti. Birisi Lokman-ı Hakim'i gördü de ne sordu? Dedik efende Efendimiz Lokman Hazretleri bu kadar hastalık çıktı sen hakimsin tıp sahibisin Allah sana hikmet öğret. atısanı bilinmedik hastalıklar zuhur et. Bunların sebebi nedir? Hepsi buyurdu yemek artıklarının lahama karışmasındandır. Ne mikrop çoğaldı? Ne e şimdi e bu tabaklar çoğaldı sünnet edilmiyor halbuki çorba bir tabağa konsa he? çorba bir tabağa konsa herkes yediği kadar yese e yetmedi yetmediyse dibi çıktıysa yeniden onun üzerine dökülebilir değil mi yeniden koy hiç olmazsa az yedi çok yedi az isterim çok isterim sorunu olmaz ve herkese bereket olur sıhhat olur abi ama ne olur görgüsüzlük olur o cehvende ...adama ne derler... ...aa... ...kız istemeye gelmişler... ...beş kişiye bir tabak... ...kaçarlar valla... ...bu adamın kızı alınmaz... ...ne körküsüz adam... ...ne ehli sünnet adam ama... ...adam kalmadı adamı anlayan... ...adamı anlayan adam... ...sünnetler gitti... ...koyuyor herkese bir tabak... ...ne diyeceğin? ...gidiyorsun en hacınla hocan evinde de böyle... ...durum bu... ...hafife alınıyor derken... yavaş ...yavaş yavaş yavaş gidiyor... Yani fare işte ineği yer gibi üfleye üfleye maalesef İslam'ın sünnetleri unutuluyor. Unutturuluyor. Bunun gibi çok. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu sünnetler hepsinin asıl efendim hikmeti gayesi nedir? Müslümanlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak. Teveddüt, tealüf, sevgi, muhabbet Birbirine kaynaşma. İşte bak ne dedim sana. Şimdi ayrı ayrı yemek nereden geliyor? Kibirden geliyor. Değil mi efendim? Neden? E ben onun kaşığının değdiği yerden ben yemem. Sen nesin? Farklı bir millet misin? Öyle adamın tipi ben diyor. Sünnet. Bizim Efendi Hazretleri hep yapar onu. Ne olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ne zaman bir su gelse, süt gelse, efendim şerbet gelse ne yapardı? Kendisi bir yudum içtikten sonra hemen sağındakine... He? başlataraktan herkese döner sonunda yine ne olacak sahibine gelecek herkes birer yudum alacak böylece kimsenin gözü de kalmayacak herkese de bereket olacak herkese de şifa olacak aa adamın ağzı mikroplu olabilir öyle şey olur mu kırk kişi aynı partaktan içecek senin kafanla benim kafam uymuyor sührül mümini şifa Resulullah buyuruyor müminin artığı şifadır sen işte onun için çok sakınıyorsun, sakınan gözüne çöp değiyor. Eyle Öyle tabağı ayırdın, bardağı ayırdın, çaymağı ayırdın, hijyenik, hijyenik, hijyenik, erdeme sık sık sık sık sık sık. Ondan sonra aa, çocuk bir mikrop almış. Allah Allah ya doktor bey bu neden oldu? Doktor dedi ki mikropsuzluktan hasta oldu. <gülüyor> Böyle de bir şey var. Çok mikrop da lazım dedi. Mikropsuz kalınca da hasta oluyormuş. Çünkü mikroplar mukavemet unsurudur. Vücut ona göre ne oluyor? Direnç sistemi üretiyor. Bir, bir tanesi mikropsuzluktan hasta oldu <gülüyor> yani sen ne anlarsın kardeşim sünnete uy sünneti hafife alma sana diyor ki elinle mesela yemek evet, parmaklarını yala ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim ya yalayacaksın ya yalattıracaksın Yanındaki adama şu parmağımı yala dersen... Adam sana bir yumruk... Vay görgüsüz herif be... Ulan ne görgüsüz be... Sünnet bu... Ama ben başka vadiden konuşuyorum... Adam ayrı havadan çalıyor... Benim kitabım başka yazıyor... Onunki başka okuyor... Ama sünnetler burada yazıyor işte... Yazıyor... Hatta Yalayacak veya yalattıracak... Sünnet bu... Efendim... Bu ne demektir? Elin temiz olacak... E benim elim belki mikrop e Kardeşim sana diyor ki yemeye başlamadan evvel Elini yıka Nasıl yıka şöyle şöyle yıkama Bilekten Nereden yıkayacaksın sünnet Bilekten Efendim En temiz kap Ellerdir derilerdir Deri hiç mikrop Tutmaz yıkandığı zaman Onun için senin En Dikkat ettiğin bulaşık deterjanıyla bulaşık makinesinde 40 su çatladığın tabaktan daha temizdir yıkanan el kardeşim. Çünkü bu sabittir. Deri mikrobu hiç tutmayan bir şeydir. Bu vücudun deriz Yıkandığı zaman tamam mı? En hayırlı kap eldir. Ve laik beni Adem. Biz Adem oğullarını mukerrem kıldık. Neyle diyor? El verdik yesinler diye. İmam Ebu Yusuf'un kaşık geldi. İmam Ebu Yusuf dedi ki kalsın. Bu ayet okunduğu için. Eller bize ikram edildi ellerimizden yiyelim. Şimdi ha kaşıkla yenmez mi? Yenir. Bunun da sünnette yeri var mesela bir e, et yenileceğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı efendim? Eti eliyle tutmadı da bir e, şey e, dallı yonttu. Yani şimdi ne yapıyorsunuz onu? Kürdan gibi şiş ondan eti aldı yediğine rivayet var. Bu da ona bir delil olabilir. Ancak hadislerde ne diyor? Yalayacak yalattıracağın sebebi şudur. Şu parmak uçlarında şu parmak uçlarının mideyle irtibatı vardır. Eğer ki diyor zeytini alırsan zeytine göre, şu el peynire değerse peynire göre, kabağa denerse kabağa göre. Eline tuttuğu şeyi ağzına götürmeden mide ona göre bir salgı hazırlıyor. O temas elden deriden geçiyor. Kaşıkla aldığın zaman da zaten ka kaşıktaki şeyi senin mide, kaşık başka, cisim, mide başka. Ama elle mide aynı vücut, iletişim var, kablo iletişimi var. Anlıyor musun? Ve şu parmak uçlarında ne var? Doyma hassesi var. Ellen aldığın lezzeti kaşıktan çataldan. Alamayacağın gibi sonunda yalamadan da doyduğunu anlamazsın. Yaladığın zaman da sana bir doygu hissi veriyor. Ve sana fazla yedirmiyor ve seni doyuruyor. Ondan sonra kaşıklan çatallan yiyor yiyor adam yiyom yiyom doymuyom diyor. Devam ediyor kaç kilo olana kadar. E şimdi bu elde böyle bir özellik var. Mesela e bunlar terk edildi. Kaş, Efendim bunlar gururdan geliyor. E şimdi çaya bir yudum yudumladığı zaman buyurun şunu bir sünnet yapalım dediği zaman bütün millet ee, öcü diye böyle ne bu ya kırk kişiye aynı bardak döner mi diye halbuki bu sünneti efendi hazretlerimiz hala yapıyor mübarek insan çünkü bunlar sünnetlerdir bunlar güzel şeyler bunlar bereket bir kere Hz. Ebu Bekir soluna düştü de bir küçük çocuk sağına düştü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sağına verecek sünnet ama Büyükte bu Bekri sıttık solda da o çocuğa dediler ki yani hakkını verir misin? Hak senin ama buradan başlasak Resulullah'tan gelen hakkımı kimseye vermem dedi. Uyanık çocuk ilk yudumu o çekti değil mi? Ya ne güzel şeyler ya. Ama tabii şimdi bizde de kafa çok tokuşur bu sefer. Ne olacak? Şimdi mecliste en büyük kimse onunki sünnet olacak şimdi tabii o diyecek. Beninki sünnet olsun, öbürü beninki. Öyle olmaz ya. Müminin artığı şifadır. Sen büyük, ben küçük olmaz yani. Böyle bir sünnetler icra edilmesi ama sünnetler hafife alınacak. Bidatlar zor edecek mesela. Efendim bunun bahsi çok. Ama bir tanesi İnne beyne de isadi teslim elhasati. Kıyamet kopmadan evvel belirecek bir alamet diyor. Selamlar özelleşecek aman yarabbim ne hadis ya çok sahi hadis ne demek selamlar özelleşecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamı ne buyuruyor İslamın en üstünü nedir tutamuttam yemek yedireceksin ve tekraus selam ala men araf temel la te tanıdığına tanımadığına selam vereceksin tanısan da tanımasan da Müslüman olduğu kanaata hasıl olan durumda ne yapacaksın Selam vereceğim. o hadi çevir de. cennete, inanmadıkça cennete giremezsiniz. Ve latu birbirinizi sevmeden de iman edemezsiniz. E ya Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Buyur, reçete. Sevişme, kaynaşma, kalplerin birleşmesi, işte demin dediğim birbirinin artığından sünnet yapmak, bir tabakta oturup yemek, bir sofrada buluşmak, birbirine selam vermek, tanısan da tanımasan da halatır sormak, bunlar kaynaşma sebepleridir. Size bir şey öğreteyim, onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Efşü selame beynekum, aranızda selamı yayın. Selamı yayın. Esselamu aleykum deyin. E şimdi... Yerine ne geldi? Selam Değiştirildi <Sessizlik> Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler çok kıskanç bir millettir Size en çok 3 şeyde Kıskanırlar He? Namazda saf durmanız İmamın Arkasında amin demeniz Bir de birbirinize selam Vermeniz onun için böyle maçlar öyle oyunlar Öyle diziler Öyle filmler çıkarttılar. Milleti cemaattan ve saftan koparttılar. Selamın yerine günaydınlar, tünaydınlar. Değil mi? Neler neler çıkarttılar. Efendim, e, giriyor içeri. Günaydın! Efendi Hazreti dedi. Günaydın ama sen kaydın. <gülüyor> <gülüyor> Denizin dibinde kumları saydın derdi. Yani ne demektir bu? Sünnete muhalefet yaptın. Günaydın, gün, gün, günaydın. Gün. Efendim, hava, günaydın ne demek? Hava karanlık o diyor günaydın. Ya hava karanlık. Hiç manası yok yani. Bazı kere de yalan oluyor günaydın değil. Esselamu aleykum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri, bütün belalardan kurtuluş, bütün rahmetlere mazariyet senin üzerine olsun. Bu selamda bir mana var. Ben selam risalesi yazmışım yani selam risalesini okuyun bakalım neler var e bir selamın taşıdığı manaları günaydın tünaydın öğleden evvel günaydın öğleden sonra tünaydın bilmem ne bunlar bunun yerini doldurur mu ya işte sünnetler hafife alındı efendim bidatlar yerine geldi işte hayırlı işler bilmem ne merhabalar falan derken merhaba vardır ama merhaba neden sonra selamdan sonra önce selam sonra kelam Evela selam vereceksin. E şimdi... Toplumda sünnete muhalif şeyler... Selam yayılmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu oldu. İnnemineş rahatı sallaha... Kıyamet alametlerinden birisi... En yüsellime racül alel racül... La yüsellim aleyh illa lil ma'rife... Adam adama selam verirken tanıyorsa verir diyor. Tanımıyorsa vermez. Oldu mu şimdi bu? Adam adama selam verirken tanıyorsa selam veriyor tanımıyorsa vermiyor halbuki e, İslam'ın hikmeti bu mudur İslam'ın hikmeti nedir efendim kaynaşmadır sıcaklıktır onun için evveluma yurfa'un minennâs el-ülfetü Resulullah s.a.v'in ardından çıkan bidatlar sebebiyle ilk ortadan kalkacak olan nedir ülfettir yani Müslümanların kaynaşması birbiriyle kucaklaşması sevişmesi tanışması görüşmesi Adam birbirini hiç tanımadığı halde camide, cemaatte, Allah yolunda, sohbette görüştüğü zaman da o o sıcaklığı sanki kırk yıllık tanış gibi, görüşmüş ahbap gibi olacak. İslam kardeşliği işte bu sünnetlerle olur. Sünneti yapmayan adam da böyle ona bakar, böyle ona bakar. Sünnete uymayan birbirini sevemez. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnsanlar arasına kıyametten evvel birbirini tanımama durumu atılacak. Birbiriyle tanışmama. Az kalsın kimse kimseyi tanımaz. Hale gelecek şu anda akraba birbirini tanımaz haldedir. Birkaç yakınını tanımaktadır. Arkadaşlar seviyesi üçe beşe inmiştir. En güzel arkadaş diziler, filmler, maçlar haline gelmiştir. Geri kalan insanlar komşusunu karşıda oturanı, altta üstte oturanı tanımaz hale gelmiştir. Camideki cemaat birbirini aramaz hale gelmiştir. Bu adam nerededir, kaç gündür gelmiyor, öldü mü, hasta mıdır sormaz hale gelmiştir. İşte işte efendim kıyametten evvel olacaklar bunlar. Efendim, kimse kimsenin derdine uğraşmaması, herkes kendi derdine düşmesi, maddeciliğin istilası... Nereden kazanacağım nereye harcayacağım derdine düşmesi bütün bunlar İslam'ın öğretilerinin tersidir zıttıdır hilafıdır İslam iman kardeşliği iyilikte yardımlaşmayı takvada birleşmeyi emrediyor nerede nerede nerede bütün bu efendim Yahudi, Hristiyan taklitleri, modaları ve efendim örf, adet, gelenekleri içimize girdikçe o kadar İslam sünnetleri aramızdan ayrılıyor. Onun için selam, selam, selam. Bunu yayalım inşallah İslam'ın nişanlarından. Ondan sonra mesela Medine'deki Zekeriya Efendi hazretler, Allah rahmet esin şefaatine Nail ailesin mübarek adam Bukhari edebi müfret kitabını çok okuturdu onda İslam edepleri ve sünnetleri üzerine hassas durdum mübarek adam bizim hoca efendiler falan da hep orada senelerce buluşuyorduk tabi Medine'de devamlı mesela birisi şişman yaslanarak yiyor böyle oturduğu yerden yaslanmış yiyor mesela hemen ona La akülüne müttakün. Ben yaslanarak yemek yemem buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen onu ikaz eder. Adam hoca da olsa o sünneti orada terk ettiği için. Şekir Efendi Hazretleri yaslanarak yeme meselesi. Adam giriyor, çıkıyor selam yok. Giriyor, çıkıyor. Şekir Efendi Hazretleri bana dedi ki, şunlara dedi anlat. Bunlar sizinle gelen Türklerden cemaatlerden kardeşleriniz. Fakat sünnetleri terk ediyorlar. Buyur efendim dedim. Dedi ki hadis-i şerifte buyuruyor ki sahabe-i kiram anlatıyor ki biz yolda beraber giderken aramıza bir direk girse ağaç. Aramıza giren ağaçtan dolayı birimiz ağacın sağından birimiz ağacın solundan e, geçsek ve ağaçtan sonra yine birleştiğimiz zaman birbirimize ne yapardık? Esselamu Aleyküm derdik. Şimdi bak dedi bunlar burada oturuyordu. Evet. Çıktılar ellerini yıkadılar. Yeniden bu odaya girdiler. Ama yeni girdik çıktık diye selam vermediler. Sünneti terk ettiler dedi. İşte evliyanın hassasiyeti bu. İşte sünneti hafife almamak, sünnete önem vermek bu. Şimdi bizim millet gidiyorsun yan yana. Aranızı araba girdi. Motosiklet veya bir adam bir insandan bir insandan selamu aleyküm desen kafayı mı yedin lan der. <gülüyor> ne oldu? Geziyorsun beraberiz zaten. ne ki de bir selamu aleyküm diyorsun. Kardeşim sünnet bu. Ben ne yapayım? Ama anlatmak lazım. Cahillik yüzünden birbirimizden utanır olduk. Meseleleri kürsülerde hocalar anlatmadığı için insanlar uygulayamaz hale geldi. İslam anlatılmazsa yaşanmaz hale gelir. Bu için başı anlatmaktan geçer. Ben anlatacağım inşallah. Siz de dinliyorsunuz ama dinlemekle kalmayın. Biraz tatbikata başlayalım. Mesela beni misafir çağırdığınızda sizden biriniz, çoğunuza gelemiyorum ama sıra bazılarınızla rastlaşıyoruz. Bana tek tabak koymayın. Ne yapın? Benden başlayın mesela. Ay hoca, hocaya ayıp olur. Hoca mühim adam falan falan deyip de ayrı bir tabak bana vermeyin. Koyun oraya bir tabak. Hoca da otursun orada yesin kardeşim. Hadi bak benden başlayın ya misal ha tabii kendimi bu arada davet ettirmiş oluyorum ayrı dava ama gelip yiyebilecek miyim o da ayrı dava misal verdiğim nedir bu önemli adam bu mühim adam bu hoca bu hacı bu fakir bu zengin yok otur buraya aynı tabaktan ye diyeceksin sünnet bu şifa bu tamam mı ben bundan çekinmeyeceğim senin artığını ben içeceğim. Benim artığımı sen içeceksin. Kibir yapmayacaksın. Gurur yapmayacaksın. Sünnetle kaynaşacaksın. Birini gördüğün zaman selam vermek icap etmesin diye kafanı yana çevirmeyeceksin. Selam vereceksin. Efendim anladın mı? Ondan ben bunu tanımıyorum demeyeceksin. Ondan sonra yoldan içten gireceğine selam vereceksin. Tabii. Ayrı bir şey. Biz yine ne diyoruz? Şu anda selam verirken de herkese selam verilme konusunda yani biz hangi hassasiyetleri ortaya koyuyoruz selam risalesinde bunlar mevcuttur yani demek istiyoruz ki İslam nişanı üzerinde olan insana selam verecek yoksa orada adam kafasına leğeni takmış efendim bu bir tutamda sakalı var ama kafada leğen var efendim şimdi selamu aleyküm dedi herif hiç aleyküm selam demedi mermer gibi herif gidiyor Ulan niye selamımı duymadı sağır mıydı dedi öbürü dedi Ulan dedi kırmızı kilisenin papazı dedi bu ya <gülüyor> E mübarek biraz da Müslüman'da feraset olacak papazla da hacıyı hocayı ayıracan yani Biz de sana demedik ki önüne gelen papaza selam ver Adamın sakalının şekli bile ne yaparsana bir işaret verir yani İslam onun için görüntüye önem veriyor mu? Veriyor Sakalın sünneti Bıyığın kısalığı Sakalın bir tutamı Başında takke olması Bütün bunlar bir gösteri mi Neden Müslüman Müslümana selam vermekte bir içi bazı kere yani korkarak adama selam veriyorsun tipindeki durumda ne bilelim ne çıkacak yetmiş iki buçuğu var e şimdi selam ama adam va aleyküm selam diyor ulan diyorsun ki ben korkarak verdim bir daha mı versem acaba yani hevesleniyorsun adama bazı adamda tabi ki milletimiz müslümandır ekseriyetimiz müslümandır selam verdiğin zaman va aleyküm selam diyebiliyor ekseriyet itibari bazıda uyuz çıkar <gülüyor> selam düşmanı çıkar selamu aleyküm dersin merhaba der Efendim sana hareket çeker. E böylesine de çatmak mümkün. O zaman da dersin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Değil mi? Salihlere selam verirsin. Esselamu ala men ittebaluda. Selam hidayete uyanların üzerine olsun dersin. Onun da usulleri var. Ama velakin, bazısı da bir acayip. Orada içki içiyor selam vermesin biz gavur muyuz bize niye selam vermedin e anladık da hepten kafayı bulmuşsun ya mübarek sağa sola yalpalanıyorsun nasıl selam vereyim yani şimdi yani her cins mevcuttur bol miktarda biz size ne diyoruz biz size diyoruz ki cami cemaatine bari selam verin hacılar mekkede birbirinize selam verin en az selam nerede verilir mekkede benim tespitlerim çok antikadır çok antikadır selam verilen yer neresidir diyorum Mekke'dir hepsi hacı kimse kimseye selam vermez Mine Arafat Müzdelife milyonlar akar birbirle görüşür selam diye bir şey göremez diye dikkat edin yollarda aa o Nijeryalı o siyah bu bilmem ne sana esselamu aleyküm herkesin müşterek dili ya Papan bile esselamu aleyküm dükkanı var Medine'de esselamu aleyküm dükkana giriyorsun esselamu aleyküm çıkıyorsun esselamu aleyküm papana öğretmişler Mesela Yani sen şimdi adam ben bunu tanımıyorum Arafat, Müzdelife, Kabe'nin kapılarında Namaz giriş çıkışlarında Ömrede, Haçta Dikkat edin Birbirini tanıyorsalar selam veriyorlar Tanımayan milletler birbirine selam Vermiyorlar İşte bu Mekke, Medine'de benim bu dediğime gelirsiniz Haçta bir takip edin bakalım Arafat boyu yol boyu gidenler selam kaç kişi veriyor Embarek birbirinizi görüyorsunuz Yüzünüze bakın selam verin e, hoca efendi zaten canım çıkmış şeytan taşlamaktan çıkmışım az kalsın mevta olacağım bir de selam nasıl vereyim ağzım kıpırtamıyor ya olur mu kardeşim işte şeytan taşlamakta bir ibadet selam da bir ibadet ya selam verecek halim kalmadı olur mu öyle şey ya ne var selam sadakadır ya müslümanın yüzüne gülmek sadakadır İslamiyet bize bunları emrediyor allahu teala ve tekeddes hazretleri bize sünnetlere yapışmayı nasip eylesin bidatlerden uzak durmayı nasıl eylesin Amin. efendim bidatlerin zuhuru yeniliklerin çıkması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe kiram döneminde icra edilmemiş efendim işlerin ortaya atılması bunlar e, ahir zaman alametleri ve kıyamet alametlerinden maduttur sayılmaktadır tabi bu konuları işleyeceğiz bunun önümüz açık Önümüzdeki sohbetlerde, her sohbette neler duyuyorsunuz değil mi? Bunlarla amel ederseniz karınız çok, kazancınız büyük. Bir de bunları yayarsanız, duyurursanız kat kat kat kat bir hidayet, bir sünnete ittiba usulü inşallah yayarsınız ortala. Sizin sebebinizle insanlar Kur'an'a döner, kardeşliğe döner, İslam'a döner, birbirine sıcak bakar. İnşallah İslam yayılır, sünnet İhya olur bitatlar öldürülür inşallah Tam tersine şindir oluyor sünnetler öldürülüyor bitatlar diriltiliyor Ama biz inşallah yeniden sünnetleri ihya'ya Efendimiz Hazretlerimizin başlattığı bu çığırda yürüyelim inşallah O Allah dostunun tabi onun gibi başka alimler de var dünyanın her tarafında hizmet yapanları inkar etmiyoruz eğer sünnet yolunda çalışan bütün alimler bütün velileri kabul ediyoruz Allah hizmetlerini takdir eylesin mükafatlarını ihsan eylesin tabi ama bu büyük zatın açtığı çığır bize çok taalluk ettiği için bizim e, efendim emeğimiz bütün e, yetiştirilmemiz onun elinde olduğu için özel bir kendisine şükür borcumuz var ancak bu bir çığırdır bu sünneti yaşatacağız inşallah sünnetlere uyulacak kim ne derse desin o beğenmiş o beğenmemiş kaçıncı asır gelmiş kaçıncı asır geçmiş Muhammed Mustafa'nın asrı bitmemiş sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi devam ediyor kıyamete kadar asrı saadet devam edecek inşallah ha bu azınlıkta kalacak Tabii ki sünnet üzere kaim cemaat daim olacak ama bu tabi ekseriyete yayılmayacak ancak o ekalliyeti bari koruyalım bari o azınlığı muhafaza edelim ki Allah onlar hürmetine alemi muhafaza buyursun o sünneti yaşayanlar, yaşatanlar hürmetine. Amin. Allah davet edenlerin tesirini artırsın. Allah Teala yolunun davetini, hizmetini bize nasip etsin. Hizmetlerimizi makbul, meşru etsin. Bizden evvel ölenlere rahmet etsin. kabirlerini nur etsin. Bütün cemaatimizin ölüleri bu cemaatimizden efendim kabirde yatıp şimdi bizden dua senle ruh için. Buyurun. Eşhenü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulüh. Şahitliğimiz hediyettik ruhlena Rabbim iisal eylesin. Allah Teala azizleri hapistekilere hayırlı kurtuluşlar nasip etsin. Hastalara hayırlı şifalar nasip etsin. Ameliyat olacaklara muvaffakiyetler, başarılı ameliyatlar nasip etsin. Kanser hastaları ve cerrah deva, borçlulara eda, işsizlere iş, eşsizlere eş. Şu cemaat şuradan dağılmadan günahlarımızdan mağfiret. Asker'e gidenleri Allah'a emanet ediyoruz. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi Allah onları da muhafaza eylesin. Vatanımızı, İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eylesin. Allah bayrakla, bayrağımızı, ezanımızı, mukaddesatımızı, manevi değerlerimizi telef olmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala Irak'ı da, Özbekistan'ı da Rabbim acilen Müslümanları yardımına mazhar eyleyin. Yurtlarında emniyetle müşerref eylesin. Camilerine rahat gidebilmek, böylece sohbet edebilmek onlara da nasip eylesin. Allah Teala bütün İslam alemini Kur'an sünnet merkezinde cem eylesin. Bizi de bu hizmette vesile eylesin. Allah Teala yardım edenlerin dünya ahiretlerini mamur eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cihemdene azat eylesin. Amin, amin. Bi hurmet Allah ve Yasin ve bi hurmetin nebiylemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbiyen selleme teslimen kezira. Velhamdülillah rabbil alemin la şerefin nebiyen Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve ali ve ashabihi ve şahina Ruhi ruhi nimam tarikan efendi baba khasah ilahir ve ammatin ammatin hadir jema'i ulal al fatiha